Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Günümüzde cüz dağıtılarak hatimler yapılıyor. Çeşitli hatim kampanyaları düzenleniyor. Bu dinimizce uygun mudur? Şimdi kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sağlığında Kur'an henüz musaf halinde değildi. Daha sonra Hazreti Ebû Bekir radıyallahu anh döneminde Musaf Musaf haline getirildi ve Hazreti Osman radıyallahu anh tarafından da yedi nüsha olarak çoğaltılıp çeşitli yerlere gönderildi. Dolayısıyla Peygamberimiz döneminde bugünkü gibi yüz yapılan, yüz haline getirilen bir Kur'an bulunmamaktaydı. Ve günümüzdeki gibi çeşitli hatim kampanyaları böyle ilginç sayıda işte 250 bin hatim kampanyası, 100 bin hatim kampanyası filan için hatim kampanyası şeklinde bir uygulaması yoktu. Onların hatmi, Kur'an hatmi, ayetlerin hatmi okunma ve amel etme şeklinde oluyordu. Çünkü Kur'an onlar için bir sevap kazanma amacından ziyade hayata tatbik edilen, hayata hakim kılınan ve her emri hayat içerisinde bir yer bulmuş bir kitaptı. Oysa günümüzde Kur'an ölüler için okunan, bir takım merasimlerde okunan, sevap umulan bir kitap haline getirilmiştir. Kur'an amacından çıkmış ve zayi edilmiştir. Maalesef Müslümanlar Kur'an'a Kur'an'ın hakkını vermemişler. Kur'an'a ihanet etmiş durumdadırlar. Kur'an ülke yönetiminde söz sahibi değilken insanları idare etmede söz sahibi değilken mezarlıklarda okunan bir kitap haline getirilmiştir. Maalesef bu Kur'an'a yapılabilecek en büyük hakarettir. Bununla birlikte Kur'an'ın 30 cüz olarak bölünmesi de sonradan yapılmış bir durumdur. Bu cüzler dağıtılıyor. Günümüzde cüzler dağıtılıyor. Ve belirli sayılar ile kampanya düzenleniyor. Mesela Çanakkale'deki şehitler için 250 bin hatim kampanyası düzenlenmişti. Yani bunlar dinimizde Peygamberimizde hiçbir örneği bulunmayan uygulamalardır. 250.000 iki boş hatim yerine Kur'an'ı anlayıp onunla e, amel edebilme noktasında e, Kur'an talimi yapılmış olsaydı, Kur'an gerçekten kalplere yerleşmiş olsaydı, Arapçasından okunup geçilmeden manasını anlayarak hayatımıza uygulamaya geçilmiş olsaydı, Elbette ki bugünkü sıkıntılarımız olmazdı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Kur'an'ın böyle cüzlere bölünüp bir takım hatim kampanyalar yapılması, hatimler yapılması ve hediyeler edilmesi peygamberimizde bir örneği olmayan ve üzerinde peygamberimizin bir emride bulunmayan bir iştir. Bir Ha bu demek değildir ki Kur'an çokça okunmasın. Elbette ki Hayatımızın her safhasında Kur'an okumalıyız. Onu hiçbir zaman elimizden düşürmemeliyiz. Defalarca da olsa hatmetmeliyiz. Ama bu hatmimiz anlayarak ve idrak ederek ve amel etmeye çalışarak olmalıdır. Sadece Arapçasından okuyup geçip sevap umma amacı taşımamalıdır. Ya da ölülerimiz için ya da fayda sağlamasını düşündüğümüz bir şey için olmamalıdır. Kur'an'ın idrakine varmaya çalışmalıdır. Çünkü Kur'an, Yüce Rabbimizin kelamıdır. Kur'an'ı okuyan kişi adeta Rabbimizle konuşmuş olmaktadır. Bu nedenle Kur'an'a hakkını vermek çok büyük önem taşımaktadır. Kur'an'a hakkını vermesek kıyamet günü bizden davacı olabilir Rabbim bizlere Kur'an'ı gerçekten anlayıp idrak edebilmeyi ve hayatımıza hakim kılabilmeyi nasip etsin